Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Böyle şarkıları dinlediği zaman insan bu Donald Summer yıllardır müzik dünyasında neden bu kadar etkili anlıyor? Bell Girls ve yıllardır Radyo OTTÜ'de gündemi değiştiren, keyifli sohbetleriyle sabahlarımıza neşe katan bir usta. Oktay Demirci bizimle birlikte. Oktay Hocam hoş geldiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, Egecim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Sen de ne oluyor yani? Ne oldu havaya girmeye ne kadar bu? hazır Hakikaten duruşumla falan bak dikkat ettiysen Evet ben hiç bugüne kadar kolunu masaya öyle koyduğunu evet. falan benim dercesine koyduğunu Aynen mi? öyle valla duruşum değişti vaktim olsa gidip üstümü başımı değiştireceğim Sevgili dinleyiciler bu yaşananlar size bir ders olsun Hayat sizi zaman zaman duruşa getirebilir Hayat çevrenizdeki insanlar kendi kendiniz Bunları hepsini yapabilirsiniz evet. Dolduruşa gelmeyin hakikaten Yok bence ara sıra gelmek lazım Yani böyle 3 saniyelik 5 saniyelik dolduruşlarla Böyle ara sıra yaşamak lazım Hep dolduruşa gelme dolduruşa... Şu biraz benim sesimi kısar mısın acaba Ege Niye kendi sesinden mi rahatsız oldun? Hayır çok bağırıyorum ben gibi geliyor bana O sen havaya girdin diye Bak Fahir sağa sağ sola günaydın diyerek geliyor <gülüyor> gülendin çocuklar siz yok zannediyorsanız yanılıyorsunuz ben Orada da kendi kendini doldurma örneğini görüyoruz <gülüyor> Ara sıra yapmak lazım yani bunu Yani çevrenizde yoksa ara sıra kendinizi doldurun 3-5 saniyeliğinde de olsa doyasıya yaşayın Fahir hoş geldin bir siyasetçi edasıyla geldin stüdyomuza Teşekkür ediyorum sevgili Oktaycığım teşekkür ediyorum Oylarımız sana Sa <gülüyor> Hangi konuda vereceğimizi mi? hakkında bir fikrimiz yok ama Oktay sen de adam doldurmaya çok şey misin o oy ya. <gülüyor> oy, Benim oyum sana Ay sağ ol Oktay teşekkür ediyorum. Oktay anlattı. Ya tabii Didem başka bir şey söylemezdi. <gülüyor> Oktay dünkü zavallı durumumuzu anlattı mı? Hayır. Hayır. Ben yeni başladık ya sohbeti. Ay sohbet yeni başlamış be. <gülüyor> Dün hakikaten ben hayatımda kendimi daha acıklı bir halde görmemiştim. Ama benden acıklı bir kişi daha vardı. Biz Oktay'la konuştuk hiç. Böyle acıklı durumlara düştüğünüzü söylemedim. E söylemez. Çünkü bu acıklı durumu biz <gülüyor> içimize attık, içimize gömdük. Ben Oktay'ı 3 gibi falan aradım. Ne yapıyoruz dedim. Bireysel çalışmalar. E, tabii, tabii bireysel çalışmalar. Tabii <gülüyor> canım tabii canım. O, Ama o sırada hiç... Fahri de vardı yanında zaten. O yani belki de o, olayın şey moral yani. bozukluğuyla biz. O, moral bozukluğuyla bireysel çalışmaları öğreniyoruz demediniz. Doğru gerçi. Saklamaya çalıştınız galiba. Biraz saklamak, saklamak. saklamaya çalıştık. Sonra dün gece düşündük düşündük birbirimize telefon ettik. Dedik yarın bunu yarın yayında anlatalım. En iyisi yayında anlatmak. <gülüyor> yayında en iyisi, en iyisi, çünkü bunu daha fazla saklamanın bir manası yok. Çok ben valla ama... nasıl zor tutuyorum yani Fahir gelsin de beraber anlatalım diye. Çünkü öyle bir söz verdik ya birbirimize Fahir. <gülüyor> Evet, ikimiz bir beraber olmadan asla. Yani ben şunu fark ettim kendimde sizde de öyledir büyük ihtimalle. Yıllardır şu mikrofonun karşısında öyle bir kıvama geldik ki bir şeyi yayında anlattığımızda bir closure yaşıyoruz. <gülüyor> Onun dışında işte dostlarımızla konuşalım şey yapalım falan olmuyor. Hayır, olmuyor. Yayında hayır. anlatınca kapanıyor. Bir huzursuzlanma mesela. oluyor mesela çok mutfakta anlatsak biz sana bunu yine böyle günler sonra haftalar sonra bir huzursuzluk Yok. olur bir şey olur. Onu gördüğümüz zaman bir rahatsızlanırız o dediğim biraz sonra anlatacağımız <gülüyor> hikaye bir. Ama bak, biraz sonra anlatacağımız hikaye hakikaten şey konu bilmiyorum derecesi bir de giderek yükseldi. Ben arandım ama Fahir ya. Evet ya. Orada ben dediğim... kafamı uzatıp sormasaydım hiç böyle bir şey olmayacaktım <gülüyor> ama. <gülüyor> sen Neyse sen, sen bir ya, bakalım. bir şey. Bir, bir konuda uyarmam Tabii. lazım. Benim mesela e, üniversiteden bir grup arkadaşım bir gün böyle oturken anlatıyoruz artık Ege'ye anlatıyoruz falan filan dedi. İki yıldır gizledikleri bir hadiseyi anlattılar bana. Benden kendileriyle neden kendileriyle ilgili mi? Evet. Benden Otur. neden gizlediklerini de bilmiyorum ama beğendikten sucuk çalarken yakalanmışlar bunlar. Onu anlattılar. <Gülüyor> <gülüyor> ne tip adamlarla arkadaşlar? Ve iki yıl boyunca ben Aytaş Sucuk diye böyle ara ara bağırıp bir ürktüklerinin yüzlerinin asıldığını hatırlıyorum. Adam Düşündüm. o gün netleşti. Adam, Bu da böyle bir adise olmasın yani. Hemen yok olurdu. öyle bir hadise değil bir kere. E en azından bir 5 sucuk markası daha say önce oradan diğerlerine <gülüyor> Bizde bir marka yok. Marke Öncelikle yok, bir kere mi? bir başka şey, sponsorluğumuzun bitmesini mi bekliyorduk? Başka alışmış <gülüyor> <gülüyor> Yani iki senedir size anlatmamamızın sebebi bu sevgiyi dinleyiciler. Neyse biz dönelim ya, bizim markasız ama... Şey... Evet. O kadar acıklı, acıklı hikayemizi Evet hakikaten Benjamin Batı'ndan sonra bu Kendimizi bu kadar zavallı halde göreceğimizi Rüyamda görsem inanmazdım Ben öyle bir hiç düşünmemiştim <gülüyor> Bu, bu fair'in bir fikri Yeni bir boyut kazandı benim için de Sevgi eminim sizler için de Bilerek ilginçleşiyor Şimdi şöyle her şey Oktay Demirci'nin ya bir şeyler yiyelim abi benim tansiyonum çok düştü. Vallahi içim eziliyor demesiyle başladım. Ha bu olayı da ben başlattım <gülüyor> yani. Şimdi anlıyorum tamam. Hayır tamam ben... Çünkü ben yemesem de olur. Ama çocuğun baktım beti benze atmış. Sarı böyle affedersiniz sarıyla siyah arası. Biliyorum o, o, o renk. Oktay'ın o rengini biliyorum. Evet. Dedim Oktay... Yapayım mı bir o renkten kendimi? Yap. Vallahi yap. <gülüyor> Bak ben dedim ki aynı bu renk. Dedim git... Bir doktora görün dedim Oktay'cım. Bırak diyeyim <gülüyor> mi? Bırak bırak. <gülüyor> Karaciğer'in de dedim bir sorun olmasın. Öylesine beti Bey'in zaten. Hadi dedik işlerimizi halledelim. Şurada bizim Umut'un annesinin işlettiği yere gidelim. Bizim, bizim evin dibine gidelim. Sizin, dibine Sizin yani. evin dibine Çünkü dedi Sizin ki... Önce Oktay dedi ki... Boş yere para harcamayalım. Egelere gidelim dedi. Oktay'cım bırak dedim. Rahatsız etmeyelim. Şimdi onlar dedim... Kendi e e dertlerindeler. Kendi dedim. Neyse... <gülüyor> Uzatmayalım Ya dedim Oktay. Niye ben böyle bir laf uzatıyorum? Neyse. Ben istersen uzatmadan anlatayım mı Fahir? Ya neyse ben şey anlatayım. Sonra. O restorana ki? gittiniz ya. O restoranda hep bir tanıdıklar oluyor. Yoksa onunla ilgili bir şey ya mi? Ya yok, yok zaten annesini tanıyorum arkadaşımın. Baca tam, müşteri hani. olarak bir tanıdık. Ha oldu. yok yok onunla bir derdimiz yok zaten. Açız aç. Açız o evet. Ege'cim aç. Ne, ne yiyeceğimiz kafamızda ne, ya. Ne yiyece? orada çeşit bol. Dün dinleyicilerimizden biri Twitter'dan mesaj göndermiş. Yayında Aç Aç Yuna dendiği radyoyu değiştirdim. <gülüyor> Açlık hikayesini öyle korkarak da dinliyorum bir taraftan. <gülüyor> evet sen, sen dinle dinle. Ya o kadar açız ki Açaçuna bile denmiyor yani. Ne? <gülüyor> Dün öyle düşün. Benim aklımda ne yiyeceğim var ama Fahir'in hakkında girdiği zaman ne tip espriler yapacağı varmış. Ben, evet, ben espriler yani yapacağım falan Orada dedir. işte e, Umut'un annesi, yani Gülten, e, Gülten teyze. teyzeye işte şu tip espri yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım, işte sarılırım, öperim falan filan gibi böyle bir şeyler varmış yani. Ondan Kapıyı sonra... açıp hop in yirdik içeriye. Ama nasıl saati. heyecanlı Fahir? Anlamadım günü. <gülüyor> espriler hazır. Herkes esprilerim. mesela girdiğin zaman bir mekana girdiğin zaman ne yaparsın? Boş masa ararsın. Evet. Fahir... Nereye otururum falan diye bakarsın. Seyirci arıyor. Seyirciler arıyor. Zaten masalarda olan sol tarafa değil sağ tarafa bakıyor. O yemeklerin sondaki kasanın olduğu yere. Var Espriler hazır mıydı yoksa kendin mi her türlü espriye hazır mı hissediyordun? Valla evet. sonuca bakarsak çok hazır değilmiş. Evet çok yani. hazır <gülüyor> değilim. Daha doğrusu ters köşeye yatırdılar beni. Beni ters köşeye yatırdı Bak Gülten bu dinle bak. Gülten teyzeyi gördüm. Görür görmez göz göze geldik ve kollarımı açarak ona doğru Yani kollarımı açaydım öyle değil de. Ha şöyle. Şöyle aşağı doğru. Aşağı doğru açtım. Ama efendim diye gideceğim ben. klasik bir karşılamayla, damat karşılaması gibi bir karşılamayla. Ama fahir de şey hissi var. Ben arka yani bir adım arkasındayım ama hissediyorum onu. Yani e, Gülten teyzenin bir e, coşkuyla "Ah Fahir'cim hoş geldin." Deme demesi. demesini bekliyor. Bekleyen Hı. bir ruh haliyle, bir tatlı mahcubiyet, zafere dönüşecek bir mahcubiyetle gidiyor yani. Fahir şey gibi bir durum mu oldu? Yani bugüne kadar Gülten Hanım sizi, seni hep coşkuyla karşıladı da. ...onun beklentisi mi yoksa... ...beni niye coşkuyla karşılamasın ki diye bir düşünce mi vardı sana? Tabii canım benim... Niye... Ben sempatiyim ki. Ya hayır. hayır ya hayır. yanında ben de varım <gülüyor> ya. Yani <gülüyor> onun da biraz... Onun da bir güveni var yani. Güveni... Hayır bana da şimdi bir şey yapacak. Dönecek mesela Gülten Seyze işte... ...fahiri kucaklayınca dönecek bana bakacak. İşte Bir şey yapacak falan. Böyle, böyle bir şey de var yani. Bir şey yapacak derken. Bir, bir ha, bir Kız, ortama yani. bir havası olacak. Ha, ha. Öyle bir şey yok. var. Bunlar Fahir'in kafasından geçen. Benim hep bunlar kafamdan geçen. Tabii, tabii O o, belli. o küçük kafamdan geçen binlerce düşünceden. Sadece birkaçını <gülüyor> aktardım. Fahir durup demir. dururken bazen sen bir sinirleniyorsun ya bir şeyden. Evet. Demek <gülüyor> hep kafanın içinden geçen bu tip olayların bir patlaması yani. <gülüyor> bir, evet. Şu anda bile bize bunu anlatırken kimdir neler neler neler neler neler. Bana dünyanın çeşitli yerlerinde de, onu bile düşünüyorum. Ama sonuca bakınca bu kafasından geçenlerin olmadığını daha sonra anlayacağız. Evet. Ondan sonra neyse ben de, gözlerinde fakat Gülten teyzenin bir tanımakla şaşırmak ve mutlu olmak ama bir taraftan da hani bir mesafeli bir duygu hissettim. Yani mesafe hariç tam Fahir'in <gülüyor> beklediği duygular. <gülüyor> Mesela, yani şaşırmak, tanımak, heyecanlanmak ve sevinmek. Ondan sonra sevinmek, hepsi var. beni ama... görünce hemen şey dedi. Aşağısı açık, aşağısı açık dedi. Aşağısı açık derken... O Orası zaman, da tek katlı bir e, yarışmacıydı. Yani o anda benim bu sefer benim bu sefer bütün ezberim bozuldu. Resmen bir ezber, <gülüyor> ezber bozan haline geldi. Ezber bozan <gülüyor> adam. Allah, Allah dedim yani bir dakika aşağısı. Açık açık kilitli değil, kilitli değil dedi ve kasadan çıktı. Siz benim tanımadınız herhalde. Size döndüm bir anda bir anda <gülüyor> o o coşku içimde patlamalar bir anda elimde hakikaten yazık oktay şeyi ben arkada ediyorum. duruyorum ben oktay rezil mahcup oldum Hayır, şimdi yıllar şeyi düşünüyorum ben oktay açısından düşünüyorum bunların esprileri, şakaları yarım saat yarım saniye e bir bakışma olur 30 saniye bir sarılma olur Espriler, şakalar bir buçuk dakika sonra ben sipariş veririm diyebi hesabım var büyük ihtimallesin bir buçuk iki dakika kadar. Ya buçuk, tabii canım ben ama kadar. yani ben de şeyim ya yani tamam o kadar beklerim ne olacak orada son işte seven insanlar bir coşku var, doğru. yani bir coşku var bir sarılma olacak ben de tanışacağım onun mutluluğu var falan yani, filan evet. diyor ama ben oktaya da mahcup oldum. Bana da maci oldu Arkadaşımın ortağımın <gülüyor> yani. annesi o kadar yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. aileci görüşüyoruz gece Bir yani. ortağın annesi diğer bir ortağının yanında bir şey bir garip oluyor e, yani. Evet. O çiftte ortaklar oldu. Çiftte ortaklar arasında resmen ortaklarım arasında kaldım. E, tanımadınız siz galiba. Tanımadınız siz o galiba. O da herhalde yani senin yüreğinden böyle bir ...yaşların aktığı bir yer. Kan ağlıyordun herhalde. O cümleyi kurmak kolay değil. E, Siz beni tanımadınız ta, e, herhalde. Hani sanki yıllar bir aşağısı, sonra aşağısı deyince, açık dedi yani. yani. Aşağısı açık deyince orada ve kilitli olmadığını da söyledi. Aşağısının ben ne olduğunu düşünüyorum. Aşağısının dur. kilitli olmadığını, kapısının açık olduğunu beni oraya yönlendirdi. Benim gözüm Maraş köftede ama kulağım bu hikayede. Nereye gidecek diye. Derken efendim ben artık dayanamadım. Dedim ki buradaki dramatik öğeyi kullanayım. Sarılayım. Belki kokumdan. Belki... <gülüyor> Şey tanır yani. Siz beni tanımadınız diye böyle kollarımı açaydım yaptım. O esnada aa dedi ve sarıldı. Sarılınca tabii o da bir mahcubiyet hissetti sarıldığı için. Ya şey, Çok at, at, at. mahcubiyet yaşamıyor. Yoğun <gülüyor> mahcubiyet. Yoğun <gülüyor> mahcubiyet. Halim dün öyle doğru bir anlamsızca ağlamaya... Onun etkisi. Onun etkisi Mahcubiyet dalgası geldi, geldi de ya ya. Yaladı, yaladı. Tabii, o, Otel otel Bütün gözyaşları <gülüyor> içinde kalmış o Pencerelerden insanlar sakin Ya pardon beni kimi zannettiniz dedim Ay ben sizi bacacı zannettim dedim <gülüyor> <gülüyor> Bacacı derken Bacacıyı de. duyunca ben Oktay <gülüyor> zaten Açaçuna Ben zaten Açaçuna Fahir'in omzunun üstünden Çünkü Gülten Teyze'de maçup oldu Dedim Hayır, ben hadi ben bir de. şey yapayım Fahir de böyle bir üzüldü Yahu dedim Fahir'in omzunun üstünden kafamı çıkardım. Bak bak. Sen bak Maraş Köfte'ne. Sana ne Oktay Demirci. Neyse. Böyle yok. Fahir'in omzunun üstünden kafamı çıkardım. Peki ya dedim. O bacacaysa. Ben kimim dedim. <gülüyor> i̇şte orada. Işte yıllarca unutulmayacak cevabı verdi Gülter teyze. Onun yardımcısı. <gülüyor> <gülüyor> yani bacacıda yıkılmayan bir birlikteyiz, bir santim metridiz, burumuz <gülüyor> ve yerleksan. Yani havamız orada yerleksan. Sonra dedi ki size ne vereyim dedi. E dedim bir parça ekmek mi? Mi? 2 -2 -3 -2 -3 -2 -3> O kadar yani halime bakıyorum. Ben de kendimi bir şey zannediyorum böyle görüşmelerde. Havalıyız falan. İyi gözüküyoruz. İyi görünüyoruz dünyanın... Oktay diye birbirlerimizi dürttük. <gülüyor> dünyanın... Oktay iyi görünüyorsun. Dünyanın parasını vermişsiniz, değil mi? sırada. <gülüyor> dünyanın parasını dağıtmışım. atmışım. Sözleşmeyi evet. imzalıyıp bizim... yarım saat önce dünyanın parasını akıttık geldik. Hayır çünkü bir de yakın yerde imza attınız. Kaç pansiyon, garaj, köfteci. Böyle böyle yani. böyle bir adam geldi. Böyle bir şey çünkü esnaf diyaloguyla sizin orada dükkanların önünde alkışlarla uğurlanmanız lazım. Ya. Yalnız Oktay şu Fahir'in e, mücadelesi yüzünden Esas darbeyi sen yemişsin ben yani. ya. Ben de yedim ya. Ben dedim yani. Yani Fahrim bacacı zannedilmesi. Apaire bir şey ama. Nasıl içime oturdu? Yani bütün istihdam falan kaçtı dedi. ya. Bacacı kariyer yardımcısı. <gülüyor> Kariyerimde e, Kariyer yönetimine gidiyorum bacacı yardımcısı olarak. <gülüyor> Sosyete bu ne ne denir sana? Ekskütiv denemisiz bacacı asistent olabilir evet. Ay vallahi yani güzel şey. oldu. Gerçi işte. tabii o da bir zanaat yani sonuç olarak bugün akan, ben çatılar, ya. Akan, tavanlar, akan çatılar, akan tavlanlar, akan çatılar. Demek haye iyi baca bacacılığı biliyor. Bacacıları bacacılar bir şeyimiz yok canım yani onlar hani bir kara kurumu olur bir şey mi olur tipten kaynaklı bir şeyimiz var öyle bir intibamı yaratıyoruz kim bilir başka insanlar Gülden tezi bizi bacacı zannetti. Başka insanlar hakkımızda kim bilir neler neler. Profesör bizim. profesör kesin. Başka profesör ve profesör yardımcısı. <gülüyor> yani, hani ben beni bana ne diyecekti acaba? <gülüyor> Vallahi, ege hakikaten sana Ben de... ama şey yapardım. Benim öyle bir sinsi tarafım var ya. Oktay şey dediğinde... E tamam onu bacacı sen. Beni ne zannettiniz? Bacacı yardımcısı diyeceğim. Ben tanımadığım adamların masasına otururum. <gülüyor> ben zaten önce gelmiştim. Beni bir şey zannetmenize gerek yok. Çok güzel ya. Senin bu sıyrılma şeyin zaten süper. İyiyimdir. Sıyrılma, sıyrılma politikası Sıyrılma huyuyla yine mağdur oynuyor Ege Kaya Can. Sıyrılmada tek geçerim Nasıl? Evet bu bizim dün yaşadığımız türlü türlü maceralardan sadece bir Yalnızca birkaçıydı. <gülüyor> Günaydın. Günay aydın ay dın. dın, dın. Günay Günay Daha çok inklus dinlemek lazım bu şarkı bana. Bu sabah bunu öğretti. Sevgili dinleyiciler aramızda çok özel bir konuğumuz var. Eee... <gülüyor> bu durumda aslında... E, ikimiz, Üçümüzden ikimiz... Popüler televizyon yarışmalarına katılmış oluyoruz. Yarından sonra. Bir kişi katılmamış oluyor. Eee... Oktay Aydemirci hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> hoş bulduk teşekkür ederim. Önce ben bir gerilimi koyayım. Da ondan Sen bir durdum. gerilimi koydun. Acaba katılacak olan mı, Okta katılmayacak Aynen, olan mı, dışarıda kalacak olan mı? Yok. E, yarın e, çekimleri gerçekleştirecek. Lütfen günlerde de yayınlanacak bir e, yarışma programında yer alıyorum ne, ben de. Ni ismini söylemiyorsun programı canım? İyice iyice. Bir... İlk cümlede kullanmayayım dedim Fahir. <gülüyor> Hemen ikinci cümleyi söyleyeyim. <gülüyor> Tam da bilmiyorum ya ismini. Kim milyoner olmak ister mi yoksa milyoner mi? İşte, Kenan Işık. Kenan Işık. Sevgili Kenan Işık'ın sunduğu Milyoner adlı yarışmada... Yarışmayacağım. <gülüyor> orada Joker hakkı olarak <gülüyor> en kötü ihtimalle bir saniye veya iki saniyeliğine... E, görüneceğim. G Ama tabii... Vesikalık mı veriyorsun? Verdin yani o fotoğrafı? Ya vermedim. Mı? Dün 3'e kadar onu düşündüm. Hangi fotoğrafımı vereyim diye. <gülüyor> Ve karar veremedim. Bugün öğlene kadar vaktim var. Evet. Day bizim... Modern sabahları olarak bir üçlü fotoğrafımız <gülüyor> var ya. Evet. Onu versene. Onu versene. <gülüyor> Arkadakiyim efendim gözleri kapalı çıkan diye. <gülüyor> bir arkadaşım milyoner yarışmasına katılıyor. Kim milyoner olmak ister yarışmasına. Onun da yarın çekimleri var. Orada Joker ee, hakkı orada olarak. Orada Joker hakkı olarak üç isim belirlenirken. Ee, dedi ki ilk ismi dedi sen dedi. Ben dedi gönül isterdik dedi. Üç isim de sen ol. Ama dedi değişik Saç isimler. Ol. Keşke yani. üç isim olarak bizi de teklif etseydin sevgili Ayşegül'e. Değişik isimler olmasını ee, dedi şart koştular Çünkü bizim kadromuz dedim modern tabalara bir kişi anca. Hay hay dedim. Hay hay sen dedim ne yapacaksın? tamam. Sen bütün gün bilgisayar başında mısın yani? Ne bilgisayar ya? Yok ya öyle bilgisayarlık bir vakit olmuyor. Olmuyor mu? Yok yok. Niye ne şey yani? Yok yok Google, ya 20, Google, saat, 20 saniye mi 30 saniye mi Aman canım Google açık. açık. Sen şey yapıyorsun tık tık tık giriyorsun. Bilmem ne önemli kimde tık tık tık tak. Bir kere fail. Yani sen beni tanıyan bir insan olarak nasıl böyle bir anda Google'a güvendiğim ...güvenebileceğini düşünsün... Yani, ...yani ben altı açarım... ...bir şey açarım istersen oldu da... ben de geleyim... ...ama o kadar zaman olmuyor yani... ...evde Gülümsel. yalnız kalma ben de geleyim... ...oyun oynarız... ...normalde diğer... E, ...günlerde nasıl gel geliyorsan... <gülüyor> ...tabii ki yarın da gelebilirsin Fahri... ...hayır ben sıkılma diye şey yaptım... ...yoksa cumartesi cumartesi... ...yani... ...ben yarın yapacağım iş... ...yani bütün işlerimi bir tarafa koyuyorum... ...30 saniyede... ...40 saniyede bir oktayı arıyorum... Abi. Şimdi biz bu teklifi aldık ya bu de mutfakta. Onu ne zaman onu? Su abiciğim meşgul etme Ve de, de bütün tanıdıklarımı şey yapacağım. Facebook'tan grup buluşan iddia ediyorum Oktaycı cumartesi günü sabahtan akşama kadar arayacak. 50 kişi bulabilirim diye bir grup. <gülüyor> Vallahi ben de koy <gülüyor> <gülüyor> Ama Oktay kariyerinde çok üst birim bak. Az önceki hikayede bacacı yardımcısı bu hikayede Joker Cüre. hakkı. Yani Jürü bilemiyorum ya, ya yani e, şöyle bir başka başka fikirlere e, şey yaptı beni yönlendirdi bir bu olay tamam yani Joker e, hakkı olmak tabii ki çok şey ama yani üç tane Joker ses sen kimi seçersin sorusunu da ben bir türlü cevap veremiyorum ya sen yani, seste nokta işte yani ona ona cevap veremiyorum Faiz hazır sorunun üstüne kondu <gülüyor> yani o soruyu sorarak ama yani o o da bak onu be onu bilmek çok büyük bir şey yani belli bir noktaya geldiğini gösteriyor sana hayatımda. hangi sorularda ...geleceklerini düşünüyorsun. Ee, Türk Halk Müziği. <gülüyor> ee, Bozlak. Yani mesela özel. ben... Belediye hizmetleri. Bilmiyorum canım ne bileyim ben hangi konularda... Hayır ne diyorsun? intibar sana şunları şunları söyleyeyim değil mi? Mesela benim de ortak... ...Ege'de aynı şekilde... ya yani ...ben şey neydi o bizim... ...Yakışıklı oğlanın sunduğu program... ...iki kişi çıkar... ...iki kişi, i̇ki kişi çıkar bir kişi döner. Düz yatan. Düz yatan. Engin, engin, engin altından düz yatan. yatana mesela ben çıkacak olsam... Doktor Tacettin'i de çıkardım diye. O zaman şeyim var. Ya yani kim milyonlara girecek ozan orada joker kimi isterim? Doktor Taceddin'i istersin. Ege'de evet. Doktor Taceddin dedi. Genel kültür abidesi. Yani, ozan Kaya dedi spor konusunda bir başka abide. Ondan sonra kendilerinden söz almadım ama <gülüyor> bir üçüncü kişiyi arıyorum şu anda. Yani senin uzmanlığın nedir? Ne, ne neyi soracak sana? Genel kültür mü soracak, sinema mı soracak? Ondan sonra Yani benim mesela kimsenin e, uzman yapacağını düşünmem Hayatta hiçbir konunun uzmanı olmadığımdan ya, eminim Ya işte, işte öyle öyle diyorsun da ben de öyle düşünmezdim Ama demek ki oluyor ya Demek yani, ki öyle bir intiba bırakıyorsun Demek ki intibah, intibah önemli Yani <gülüyor> e, vardır senin de vardır Ege yani i̇ntibah yakın, da yakın Yakınlarında <gülüyor> e, biri seçse Yani öyle illa bir konuda uzman e, Mesela doktor Tacit'in uzmanlık alanı genel ya Genel, evet. Tabii. Mesela onun da bir, böyle bakacak olursam bir uzmanlık alanı yok. Hı. Hani tamam, o, e, sevgili Nasıl uzmanlık var. alanı. Adamın, Tabii ki adamın koskoca affedersin. Yani plastik estetik, cerrahi dışında fayd. Estetik cerrahi. Meslek, mesleki uzmanlık demiyorum. Yani genel, hayatta bir uzmanlık var. Şeyi, uçuş. Mesela Bak. şey diye sordular çok uzmanlık alanı var. Ki, o zaman öyle söyleyeyim. Ya yani mesela çok herkes der ki şöyle derler ya tarlanın 20 yerini birer metre kazıcı ama bir yerini 20 metre kazlar. Ama Doktor Taceddin tarlanın 20 yerini 20'şer metre kazdı. Mahvetti tarlayı. Delik deşik etti. Tarlayı mahvetti. Anladım. Anladım. Ne bir patatese gelsin ne bir şey ama yani genel kültür tarlasına döndü. Yani öyle. Yani. Yani o yüzden ben de iyi öyle bir uzmanlık var. Ne tip bir konuda uzmansız? Genel efendim ben diye cevap verirdim ben. Ama gel gör ki böyle bir e, takdir edilmiş. Ben de e, yani, yani... hiç şey demedim mi Joker olarak seçildi Ya ne gelirse soracaksın ben de kendimi ona göre hazırlayayım kek etmeyeyim. Yok öyle bir soru hiç aklıma gelmedi. yani Bu akşam... kekük kük etmemek diye <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> bir de ona göre hazırlayayım... Ko konusunda yani sadece sormuş olmak için sor, sor diyorsan tabii yine bugün de arar sorarım <gülüyor> bu tip bir soru ama hazırlanmadı ne nasıl yapacağız bilmiyorum onun Akşam yani sabah kadar çalışıyorum Uktay. Bir Ağla iki oyun var, Cranium oyunu var falan filan oyunu. Var. Bir tane şey. Cranium'dan ziyade şey var, o şey oyunu var. Trivial Pursuit. Trivial ya Pursuit ben de o aşamaya geçemedim ki ben hangi fotoğrafımı göndereyim diye o da şey doğru. yapıyorum adam. Sen bana hangi otur çalış diyorsun Faiz ya. Yani otur çalış sonra... bizi mahcup etme. Sonuçta sen bir sembolsün. Orada yani üç tane adam görünecek. Üç tane ben şimdi oraya yanlış fotoğraf koyarsam. Ya da bir daha güzel bir fotoğraf koyma durumum varken onu koymazsam orada mesela beni seçmedi sadece o fotoğraf görünecek. yani şu <gülüyor> bu kimla diye sen yani izici hakkı olarak mesela başka birini başka bir arkadaşını seçtiği yazdırdığı başka bir ismi seçti orda bir... nokta mesela senin de bildiğin bir sorudur aslında da Joker hakkı olarak başka bir diğer ikisinden birini ha, o da seçti. Önemli. Valla bozulmam da şey lafını ederim. Ben bilirdim aslıyım ben, beni seyrederdin. Hay bir de cevabını falan böyle gelir gelmez o abi onu diyorum. Ben televizyon karşısında diyorum ki, o cevabı, Hadi, şu diyorum, şu diyorum. Sen o esnada aramıyorsun falan gibi bir şeyin olmaz mıydı yüzüne vurma. Yani olmazdı televizyon Kendini karşısında, yani banttan falan olacak mı tekrar? bu Bir kere, ha, bir kere bize bir söyleme. Yani beni Ayşegül ördü, e ben de cevabı kıtmir diye yapıştırdım mesela. Öyle bir şey olursa bize anlat. Oktay Bizim bak bir şey bu Ege'nin bazı içine doğruya cevap olarak kıtmir diyeceğinin herhalde... kesin 500 binlik soru. Yani bir, bir milyonluk soru çünkü ben öyle bir soru bilmiyorum yani. Bırak cevabı. Ben şeyde yaptım o Engin Altan düz yatanın yarışmasında bunu sordular. Yedi uyurların köpeğinin adı ne diye. Kıtmir dedim herkes döndü ne diyor bu ya falan diye. Orada kıtmir çıktığı zaman da beni muhtar tebrik etti. Hemen kayınpederim aramış muhtarı. Sonra mı oy hakkını elinden aldı muhtar? <gülüyor> Aylarca uğraştın ikametgahını çıkarmak için. Ondan gitti. sonra da tabii olaylar biraz karıştı. Neyse öyle bir durum. Ee, güzel bir fotoğraf diyorum ben. Bugün mi çekeriz? Okta her şeyi fotoğrafa <gülüyor> bağladın. Ya benim 3-4 saattir aklımda olan tek konu Çünkü bu ya. Çünkü sabah bacacı yardımcılığında... Görüntü çok önemli ya. Tabii doğru. Bu fotoğraf gördüğümüz artık... yerde baca temizletmeyimiz. Bacacı yardımcısının fotoğrafına laf eden bacacı kalandı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. başına hepinize günaydın. Sabahın başı dediğim şeyin ortasına gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunlara Amerikan esprisi diyorlar. Soğuk espri yani. Evet. Dir, Sizce i̇lkokul yıllarınızı hatırlıyor musunuz? Herhalde size de gelmişlerdir. Sana bir Amerikan esprisi yapayım mı diye. İlkokul değil ya. O... İlk Amerikan okul. esprisini ne zaman duydunuz? Ortaokulda orta falan oluyor. O zaman Karamiza diye geçerdi. Uçan Karamiza. yeşil şey falan filan gibi mi? Ha. O ne zaman? da Orta iki falan mı? Orta iki, orta orta, nokta, orta iki terk ben... biliyorsun. Orta ikiye kadar okudum ondan sonra. <gülüyor> o espriden sonra bıraktım. Dizmide Amerikan esprisi diye ben 4. 5. sınıfta okul büt besbirlerle karşılaştık. E o zaman ya. da şey yanlış. Her şeyi Amerikan ya o şey mi acaba? Hani 80'li yıllar bayağı böyle bir ithal ürünler girdiği zaman mı? Amerika dolaşı... <gülüyor> evet evet. Esprilerin de serbest dolaşımı yani. eskiden ülkemize kaçak olarak giriyordu bu espriler. Sonra tabi ne espriler <gülüyor> ne espriler o dönemde serbest girmeye başladı. Vay vay vay diyoruz sevgili dinleyiciler Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda Son bir haberlere bakalım ondan sonra şu Jüri konusunu konuşalım İnsanın hayatta her şeye hazırlıklı olması lazım Bence direkt hazırlanmaya başlayalım o zaman Yani çünkü hassas konu jüri konusu Hassas konu Tamam o zaman dinleyicilerimize sorumuzu hatırlatalım Yarın öbür gün bir yarış Jüri değil ya Aman yanlış. Joker, Joker. Joker Yarın öbür gün bir yarışmaya katılsanız Hangi konuda kime güvenirsiniz Bizim tanımadığımız bir takım adamları da Saymayın da ee, kişi... o, o da sayılabilir ya. Ünlülerden, ünlülerden kimi alırsınız? Fark etmez yok ya, ünlülerden Ünlü, bence... İsmail abi falan. Tabii İsmail abi ama işte İsmail... İsmail abi neden İsmail abi dediğini bir anlarsak mesela biz şey de İsmail yolu... abi'ye gidebiliriz yerini <gülüyor> Evet, hem bir tanış, tanış oluruz İsmail abiyle. Doğru. Hem de gidiş yolunu da işletmek önemli ya. Yani nasıl bir şey düşünmek lazım o konuda. Ya bir insan hayatında jüri lazım? konumuna gelebil juri diyorum joker. ya joker konumuna gelebilmek ne kadar güzel bir şey ya. Ya. Yani, de, joker de, ya yani bir insanın kirvesinden bile daha yakın. Tabii ki ya kirvem. yani. Her anasına babasına eşine dostuna güvenmiyor, jokerine joker güveniyor. Jokerine güveniyor evet ya. Yani ben o ilk başta çok tedirgin oldum çünkü çok büyük bir sorumluluk hakikaten ee, yani o. Kaçıncı soruda ne olacak, nasıl arınacak, hangi e, paralık Hiç şey ne yani. bulacaklar? Hani sen Piş, büyük, de bir şey. Bir şey. Ama sonra bir, bir havaya giriyor insan. <gülüyor> bir havaya giriyor <gülüyor> yani Joker olunca. Tabii Telefonumuz şey. 210.30 sevgili dinleyiciler. Yarın öbür gün yarışmada yanınıza Joker olarak kimi alırsınız? Neden? Kimleri alırsınız? Sizin nasıl hayatınızdaki Joker kim? Joker'di. Siz ünlülerden birini alır mısınız? Hiç almam. Hiç almam yani tanıdık olsa yani hani nasıl bu beni tanımıyor ki falan değil de yani ünlülerden bir <gülüyor> e, ünlülerden bir joker Joker yani işten var alırım hem tanıyorum varımız çok iyi Ali Tezeli de oktay alır tamam oradan belli zararlı. mevzuatla ilgili mevzuatla ilgili <gülüyor> ben bana adam Bey, mevzuatla ilgili sorunuz varsa lütfen alın günaydın efendim Günaydınlar Sezgi ben nasılsınız? Teşekkürler bu araç kitiyle falan mı konuşuyorsunuz? Evet yakından konuşuyoruz şimdi daha iyi misiniz? Şey. Hiç anlaşılmıyor. hiç anlaşılmıyor isminizi bile anlamadık beyefendi çok özür dileriz Sevil ya. diye anladık ee, yok Sezgi. Sezgi Sezgi Sezgi bey hoş geldiniz Sezgi bey böyle bir sağ çekip onu çıkarma şansınız var mı? Eee saniye efendim. Bakayım. Biraz, Yok. Tam şimdi dönüşe geldim. Ee, dönüşü hatta hemen yapıyorum. Tamam. Arabayı döndürmekle meşgulsünüz gibi şu anda. Eee <gülüyor> şu anda döndürdüm. Ee, <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> Şu yanla, beri yana çekin. Beri yanla. Tamam. Evet şimdi durdum. Eee sinyal alıyorum. Gak kurt gak kurt gak. Otobüs kullanıyor diye düşünüyorum ben siz gibi. <gülüyor> Şimdi nasıl? Oo. şimdi gibi vallahi. Yani bildiğimiz sezgi ortaya çıktı şu anda. Valla süper oldu sezgi bey e sesiniz. Bir daha konuşun bakayım. O, o sezgi gitti, bambaşka bir sezgi geldi. Bir daha konuşun. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Çok teşekkür ederiz aradığınız için bizi. Sağ olun <gülüyor> efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı <gülüyor> nasıl çektirdik <gülüyor> ama? <gülüyor> <gülüyor> sezgi bey şaka şaka. Amerikan esprisi bunları. <gülüyor> hatırlarım, hatırlarım, bir hatırlarım. Ben de okulda o uçakları geçtim. <gülüyor> sezgi bey kim? nereye alırsınız joker hakkı olarak? Bir kişi alsın tamam. canım. Hemen şöyle söyleyeceğim. Ben kimi almam diye söyleyeceğim. E Şenol Bey'i kesinlikle almam mesela. Onu söyleyebilirim. Şenol'da Şenol Bey, Bey dediğiniz Şenol Gümbayrak mı? Evet evet. Niye canım onun da var genel kültürü? Ya harika muhteşem de her an yanıltıcı cevaplar verebilir. Ee, o yüzden işte sizi sinir gibi biz de orada yarışmada o esnada sinir olabiliriz diye düşünüyorum. Ama yani kimi, kimi almayacağız listesi yaparsak uzun, oh. uzun olur <gülüyor> programımız ya. Listemizi kısa evet. tutmaya çalışıyoruz. Programımızın da belirli. Peki listesini... kimi alırsınız siz gibi Bir kişi vardır e... hayatınızda çok yer. Ya çok komik bir adam var. Geçenlerde de izledim. Ee, her konuda bir şey biliyor. Ee, ama adamın üstünü hatırlamıyorum. Bu e, TV8'de bir program vardı. E, dört köşeye bölüyorlar. Dört tane bölüme bölüyorlar şeyi ekranı. Tamam. Ee, bu, aşağı. Köşede mi? Sağ, sağ alt köşede mi? Öyle bir yerde kalıyor. Yeni sabit mi? <gülüyor> yeri sabit. Ozan bilmem ne yazar adam. Ha Kütahyalı. Ozan Rasim Kütahyalı. Ama Rasim Ozan Kütahyalı'yı alırsanız yani bütün sorulara Böyle biraz sert <gülüyor> cevaplar alırsınız yani ne bileyim işte e, Michelangelo'nun bir şeyi. Michelangelo ve diğer bütün şerefsizlerin yaptığı şeyler falan diyor orada başka başka belgeler çıkar ortaya. Ben belgesi de Michelangelo'nun <gülüyor> şerefsiz olduğu evet, noktasına gelirsin yani. İşte o yüzden zaten yayı tamamen gidişatını bozabilirim. Ee... Adam bir adeta yapınca <gülüyor> edasıyla düşünüyor. Yani bir de Rasim Ozan Kütahyalı'yı alıyorsanız yani rica edeceksiniz joker olarak e kullanmak için mecbur bir de nagyan Alçı'yı da almanız lazım. 3 kişilik joker <gülüyor> attığında hakkınızda <gülüyor> hakkınızdan ikisini doldurmuş <gülüyor> oluyorsunuz. Yani hani emin misiniz diye sorayım ben. Valla ne diyeyim. Ee... Eminim. Ah, evet. Eminim, <gülüyor> Emin, eminim derseniz tamam, tamam geçti gitti. Ama tamam. yani Kenan Işığı da bir sıkıştırıp Tamam doğru kabul ediyoruz diye bir sonraki soruya evet, geçme şansınız var. Öyle zaman. bir faydası da olabilir. Aslında biraz tehditvariyle bir durumu var ya o yüzden kabul ediyoruz. Kenan Bey Çünkü siz doğru cevabı diye. açıklayın yoksa iki gün sonra ben belgelerle açıklayacağım. <Gülüyor> Şerefsizlik yapmasın kimse yamcılık yapmasın dediği anda tamam. Evet bunu doğru kabul ediyoruz. yani O yüzden de böyle bir şey olabilir yani. Siz yar tam yarışma ya. ruhunu şey yapmışsınız <Gülüyor> ve arka sokaklarda dolaşmaktan çekinmiyorsunuz. Çok teşekkürler. Sağ ee, çekmekten şey de çekinmiyorsunuz. Buyurun. Estağfurullah efendim. Gönlümüzün şampiyonu Ege Bey'i bir daha kutluyorum. Ee, İnsan Bey'in yarışmasında her ne kadar birinci olmuş olsa da e, entrikalarla e, diğer arkadaşın şampiyon olması pek hoşumuza gitmese de Ankara'dan gönlümüzün şampiyonu Ege Bey'i tekrar tepkisi. Çok teşekkür ederim. Allah Sezgi şöyle bir şey var yani Ege hakikaten kutlamak lazım. Zira bir yarışmada bir ilk gerçekleşti ve hem birincilik hem ikincilik ünvanını <gülüyor> aldı bir yarışmada yani. Kesin. İnsan var oldu öyle. Yani şey dedi üçüncülüğü de alsaydın sakalımı keserdim dedi. Ben yani zaten o yüzden üçüncülük de olmadım dedi. <gülüyor> Çok ya, teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Iyi yayınlar. Bu Kings of Leon'un arkadaşları ne kadar şeydir ya? Ne? Rahatlı. Mutsuz adamlardır yani. Niye? Bu kadar karamsar Adamla arkadaşlık yapıyorlar. Ha üzgün, ha bir derdi, ha şey. Olur mu ya? Ama bir be. neşesini görmedim. Davulu var, gitarı var. Yap bir akın ol. Çok Ya adam'a demek ki bir derdi var, ağır e bir de derdi. o zaman müzikli konserle uğraşacağında git bir. Ağırlık ver, dertlerini çöz. Ondan sonra sen gel biraz neşeli yani bu kadar da... Önce hayatını hale durulmaz. yola koy, Çışın. ondan sonra müzik yap be adam. Rock grubusun sen ya. Dünyanın en havalı, en eğlenceli şeyi olması lazım. Bu kadar üzgün üzgün olmaz ki bu işler. Arada böyle bir... Arada bir, bir slow atacaksın mesela. İki tane bunalım sonra bir neşeli atacaksın yani. İşte bu da. hiç neşeli yok diyor. Adam onu itiraz ediyor. Kings of Leon'a ben öğretmeyeyim bu yaştan sonra. Bu arada e, şimdi yarın çekimler için... E, ben yoğun bir gün geçirirken e, pazar günü de e, sevgili Tevfik <gülüyor> Fahir Övünç. Tevfik'ten başladım ama bir heyecan evet, olsun. Evet. Bak, Tevfik Fahir Övünç'ü ekranlarda göreceğiz e, canlı yayında. Evet, Fahir e de, biraz Yani e, bir seferlik bir şey de olmadığını hemen bilir. Evet. Bundan sonra pazar günlerimizi ayarlıyoruz. Pazar günlerimizi hangi saatimizi ayarlıyoruz? Ee, aman kimseciklere söz vermeyin diyorum. Evet. <gülüyor> Fayyur, sadece sorulanlara cevap verir misin? Hangi saatimizi ayarlıyoruz? Saatlerimiz günün 21. saati 22. saati içinde 2130'da 30da 21-30'da sınırlayınca da illa bir değişik cevap vereceğim <gülüyor> şey Saat 22-30'da 21-30 21-30'da Tretet Türk TRT Türk ekranında Tretet Türk ekranlarında 21-30'da biz, biz bu işi bilmiyoruz. Biz bu işi bilmiyoruz Nurhan Yıldız'la beraber beraber evet. bir projeye başlıyor Fayyur'un sevgili dinçler. Yani diyorsun ki artık ikili devam edeceğim bir olma ve o ikinci kişi Çocuk sizden biri olmayacak Çocuklar olur mu öyle şey olur mu öyle şey? <gülüyor> TRT Türk zaten bir güzel gösteriyor ya. Evet. Eşli yani kalitesini bir, de gösteriyor. Evet böyle bir e, çıkan kişi de böyle bir daha şık görünüyor. Tabii canım. Böyle bir dön bütün, görünüyor. Dön bütün siyah noktalarımı temizledim. Çok korkuyorum. Gerek <gülüyor> köktür gerçi de yani bir nazar alacaksın ya Fahir. Tabii HD'nin nazarı da HD nazar alıyor Sen yani. Sen bence Behzatçı'ya özel gecesine giydiğin mavi ceketini giy. Hem o nazara karşı şey hem de HD'ye cevap verecek bir şey. Belli mi yani. ne giyeceksin? Vallahi bilmiyorum işte. Bakarak oluyoruz bu Behzatçı arada. Behzatçı'ya pas atacak mısın programda? Çünkü hemen senin programını e, izleyeceğiz. Sonra akabinde bitecek. onda da Behzatçı'ya başlayacak. Bakayım atacak mıyım? Hayır atmayacaksın diyorlar. Gönül ister ki atayım yani. Niye canım? Yani sonuçta onu biliyoruz. Şu çapalı hani yavaş Cans yavaş bence dizin başlıyor benim mi? O da göre şey yapmam Kanalı Star'a dönderin gibi bir <gülüyor> şey espri. <gülüyor> Hoş değilir. Ya tabii tam kanal ismi vermeden. Tabii. <gülüyor> Rahmetli'nin son espri. Tebrik ediyoruz. Hadi başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayır. Sağ olun. Ne evet. yapacağız evet. Fahil? Biz Hı. izleyici olarak bizden istediğim bir şey var mı? Yani bir interaktif program mı? Yorumlar ya Mesela telefon falan gelecekse mesela biz hani telefonla destek verebiliriz. Hani yüzeyin çok <gülüyor> sevdik falan gibi. Program. Benimle çok bu arkadaş ilgilendi gibi. Telefon var mı mesela? Programda? Aa, programda joker hakkı. İlk etapta düşünmüyoruz ama ilerleyen e, biliyorsun. Zamanda olacak. Olur. İşte yani sonuçta kervan nerede düzülür? Nerede düzülür? Yoldan. Yolda. Yolda düzülür. <gülüyor> E, i̇lerleyen ilerleyen programlarda olabilir. Tam ta, sohbet programı, değil mi? Tam bir sohbet programı. Böyle peki şey olacak mı? Böyle görüntüler falan girecek mi? Görüntülerler, metreler. Görüntülü, görüntülü. Konuşulan konuyla konuşmalı, mi? konuşmalı, öyle şey görüntülü, fotoğraflar, öyle şeyler olacak. Aa, fotoğraflar, motoraflar. Yani yoksa görüntüler. sürekli ekranda görme imkanı olacak mı senin? Ya canım yok işte. Bir kısmında göreceğiz işte. Yani bir kısmında. Ekranı bölecekler mi ikiye? Ha, ikiye bölecekler mi? Ya ben onu çok istiyorum. Çünkü yüköneticiniz Sezgi Bey de söyledi. Dörde bölünüyor ya ekranda. Evet, dedi. doğru. İşte o dörde böl. Orada yeri ...seni sabitle faiz. Yani orada, sağda mısın, adım ha, Böyle hafta hafta değişmesin. Tamam ben yerimi alacağım, soldaki yerimi alacağım. Ben Zaten öyle iki kişi programı yapan. Evet. Dinleme şeyi buldun mu kendine yüzü? Dinleme yüzü diyeyim. Ha, şey. Yani orada şimdi mesela ekran bölündüğünde... ...konuşan kişi rahat. Yani konuşurken böyle... ...tepkileri oluyor, mimikleri oluyor ama dinleyen insanlar... ...bir genelde... Boşta yakalanıyorlar oraya. Ya benim işte göz kapaklarına bir çok. operasyon yapmalılar. Göz kapaklarının değil Fahit. Sen kaşlarına hakim olursan. Yani <gülüyor> kaşları esas şimdi devreye girecek. Çünkü sen dinlerken kaşlar inecek kalkacak. Biri dinlerken biri kalkacak falan. Ya ben korkuyorum ama. Diyecekler ki orada bir hanımefendi konuşuyor ama programı şu kaşlar götürüyor. Kaşların arkasında bir adam daha vardı. Üç kişilik bir program. Konuşan kişinin dikkati daha dağılır mı diye korkuyorum Senin kaşlarını alıştır alıştır için. canım hafiften hafiften konuşurken mesela şey yapabilirsin ama <gülüyor> dinlerken böyle böyle bir şeyler yaparsan <gülüyor> valla bilmiyorum Öyle. işte ya bizle daha işte kaşları da bir hale yola koymak lazım bir şey soracağım kritik bir soru <gülüyor> sor ee, size ipad verildi mi? ya verilmedi ya işte. telefondan mı bakacaksın sen? <gülüyor> Ya telefon değil de. Neye bakacak ya? Gideyim de bir alayım e mı? böyle Twitter'dan mesajlar Twitter'dan falan olur ya böyle şeyler. Yani, böyle. yani. onları asla bakmak bakarak olmaz. iPad'den mi bakacaksın? Bir iPad'den bakayım diyorum ya. Havalı değil mi ya? Şöyle faşır faşır faşır, bakayım. faşır. <gülüyor> Diyecek misin? <gülüyor> bir bakayım neler gelmiş diye. Onları demek istiyorum da daha bir şey olmadı. Olacak mı hakikaten elinizde? Bilmem olacak En mi? az bir kişi de olması lazım. TRT Türk'ün formatı o gibi Ay, geliyor bana. iPad tipi bir şey yok mu dersin? Ya iPad tipi bir şey muhakkak lazım ya. Bu programı geleceği iPad'e bağlı. Ya da arkana bir tane ekran iste. Ekran o, şeyler var canım. Halla bir ekranlarımız var. var mevcut mevcut. Gallavi ekran mevcut. Yani işte iPad'i biliyor musun bir para mı toplasak ne yapsak. Pazar günü saat kaçtı bir daha söyleyecek mi? Verelim bugünküni. Vallahi mi? Ama tam şarj veririz, tam şarj isteriz. <gülüyor> Bugün bu da Pazar, gün kaçta? <gülüyor> 21. 30'da. 21. 30'da. Tamam. pazar günü listeleniyor. 21.30'da. 21.30'da. Tamam. Pazar günü TRT Türk'te sevgili dinleyiciler kaçırmayın. 21.30'da değil mi? 21.30. programı. 22. dedi dilim dedi bir şey. 22. 22. 22. saate gelmiş oluyorsun 21. ya. Yani. 21.30. O 21. 22'leri falan hep unutun. 21. <gülüyor> 21.30. 21.30. 21.30 21. diyoruz. 21.30. Hadi bakalım. 9 buçuk onlar hesabıcim. Bize giden. bir mesaj göndersen oradan espirili. <gülüyor> ha orada bize bir şey yaptı bize dediğini anlayalım biz. Nasıl? Ah bırakıyorsunuz. Yani böyle bir hayır sana bırakmıyoruz. Şimdi söylemeni bekliyoruz yani. Şunu... Ya canım, sizin anlayacağınız, de evet. bizim lügattan bir ha, şey var. Fairen şu anda aklında biz varız biz gibi varız. bir isimiz olsun bizim. Ha, mesela e eğer, öyle öyle... bir şey söyleme de kaşlarınla bir hareketi. Mesela kaşlarını döndür. Ona... Ya, bence de gözlerimi belerteyim daha iyi. Ona, ona her zaman yapabilme durumu var ya. Şimdi başka bir şey yani böyle bir bir cümle olsun mesela. Hadi onu biz belirle de hayır. Onu bir belirleyeyim ben. Bir şöyle bir şey yapabilirsin hiç fark edilmiyor. Evet. Mesela onu dinince bize Yok. bir selam O da şey olur. gibi olur ama ya. Yani <gülüyor> akışı bozmayan bir şey olsun. Koltuk altımdan ses çıkartayım mı? Carp, carp Ha carp, öyle carp, bir şey. Carp. Akışı bozmayan bir oradan şey. Oradan size selam gönderdiğimi anlayın. Mesela tamam konudan konuya geçerken carp, carp yapabiliriz. İşte o, yani oradan bilin ki aklındasınız, kalbimdesiniz. Tamam çok teşekkürler. Bize de zaten yaşama gücünü verecek şey... ...senin koltuğun, koltuğundan çıkan... ...cak çar sesleri olacak. Radio sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar... ...devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu haftanın son 15 dakikası. Macera dolu bir 15 dakika olmasını dileyerek... ...başlıyoruz her zamanki gibi. Başlıyoruz Twitter'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz var. E, milyoner yazışmasında... E, ...joker olarak... ...kimi seçersiniz... Diye sormuştuk. Ee, Zeynep Hanım mesela sevgilimi seçelim demiş. Kendisi şu anda bizi arayamıyor ama. Neden? E, aramış Se kadar oldu. Aramış Twitter kadar oldu. Sevgilimi alırdım demiş joker olarak. Fakat neden? Fakat neden? Arama motoru gibidir çünkü demiş sevgilim demiş. Yani e, Arama motoru. <gülüyor> araba motoru anlamadım. Ben şey duymuştum da. Ben bir... Geç açılır falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne Sevgi arama. tramvayını duymuştum ama arama motoru bir benzetmesi... Gerçekten bambaşka noktaları taşıdı beyefendi. Evet. Her, evet. Hakikaten Zeynep Hanım'ın bu cevabı e, yani son her 15 böyle bunu, bunu konuşabiliriz. Tek bir cevap <gülüyor> üzerinden konuşabiliriz. Bu şeyi e, sevgilisinin duyması için, düşünmesi için. Yani ne kadar güzel. Gönül ister ki e, her genç kıza böyle arama motoru gibi bir, bir sevgili. Böyle olduğuna inansın. Yani. Adam ne, ne tip numaralar yapıyorsa. Hop, bir, bunu mu demek istemiştir hmm. falan diyormuş devamlı. Tamam. <gülüyor> Ondan sonra e, Fahir sana başarılar geliyor dinleyicilerimizden. Gerçekten e, Twitter üzerinden evet. Gerçekten başarılar e, Bir kere diyorum. daha söyleyelim Fahir Öğünç'ün pazar günü 21.30'da TRT Türk'te yayınlanacak programını aman kaçırmayın o diyoruz. De, TRT 3 olarak anlayanlar var tekrar ediyorum TRT Türk olarak değiştiriyorum. Ben bir şey soracağım bu konulardan bağımsız olarak. Dün gece ben şimdi oturdum evde müzik dinliyorum. Bir taraftan da çok mutluyum işe bak lan diye. Evet. Böyle kahvemi içiyorum, arka arkaya şarkılar dinliyorum, bazılarına güzel diyorum, bazıları bu gider diyorum dükkanda falan filan diye. Ondan sonra bir böyle bir hayaller kurmaya başladım programdan çıkıp oraya gidiyoruz falan filan böyle güzel bir şeyler düşünürken aklıma bir şey geldi de onu... E Kardeş yani baş başa konuşsak da iyi olabilirdi. Ben cevap vereyim. <gülüyor> Tartışma çıkabilir falan. Cevap diye. vereyim. Evet. Sorunu e, az çok tahmin edeyim. Tek araba gideriz. Hayır, <gülüyor> o değil <Sor. gülüyor> Şimdi biz orada bir şeyler yiyip içeceğiz ya. Evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bize bedava mı yazılacak mı? <gülüyor> Abicim tabi ben bunu biliyordum. Şimdi bunun bir netleşmesi lazım. Ben sana bir ben şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Benim bir de... çok sağlam bir takım argümanlarım var net argümanların var. Siz bir söyleyin yani yazılacak mı, yazılmayacak mı? Bir kısmı mı yazılacak? Nasıl bir kısmı yazılacak? Maliyeti, maliyeti yazılacak, maliyeti ne yazılacak? Canı yani yok. evden mesela peynir yumurta getirirsen yazılmayabilir. <gülüyor> Dışarıdan yemek <gülüyor> getirmek var mı? Sadece. <gülüyor> ya onlar bir netleşmesi lazım. Sonra çünkü yarın öbür gün senin dinleyicinin önünde konuşmamız iyi çünkü şey derler. Yok hatalısınız falan filan diye yol gösterecek birileri çıkabilir dinleyicilerimiz arasında. Ama yarın öbür gün dükkanlı müşterinin karşısında bunu tartışmıyor. Kaç yumurta var orada diye bunlar konuşulmasın. <gülüyor> şöyle... Kaç yumurta ile yaptın la, o omleti falan diye şey olmasın. Ya bir de mesela üçümüz aynı kaptan yedik diyelim. O kime yazılacak? Evet, evet onlar ortaya da. ortaya bir şeyler bize. <gülüyor> Benim de kafamı meşgul ediyor bu sorun. Yani, yani o, o kime yazılacak? Abi? Onun maliyeti kime yazılacak? Nasıl üçe bölünecek? Bize böyle bir tapas tipi bir şey ayarla falan diyeceğiz mesela. Veya neşve sepeti getir bir şey diyeceğiz. Ondan sonra ne olacak o? Neşve sepeti kime girecek? Kime, kime girecek? Nasıl giriyor yani onlar? En günahsızımıza. <gülüyor> o orada öyle. sana Yani. yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Abi o şimdi döndermeli yaparız ya. Döndermeli nasıl olacak ya? Nasıl yazılacak orada? Ben ya... yani bir de ben zaten o kadar gezen bir adam değilim. Dükkan açtıktan sonra bir şey. O size çok masrafımız oldu. Her gün çünkü dışarıda yiyorum diye şey olmaz mı? Laf onun gelmesine. Çocuğunun rızkını dükkanlarda yiyorum. Dükkanlarda yani. yemeyeyim. Durup Abi, dururken masrafa gireceğiz. Bir kere oraya tok geleceğiz yani. Yani <gülüyor> karşılamayacağız. Vallahi en temiz aslında galiba dışarıda yemek onu da arge olarak yazmak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana çok temiz gözüküyor bu bilmiyorum. Çok temiz. Hem ya. yer işgal etmemiş oluruz. Çok temiz. Ha. ben, ben çaydan kahveden para alınacak mı mesela? Telden? Çay kahve ikram olur herhalde canım. o kadar. İkram olur mu? Sonuçta Bakayım. üçte bir o şeyin var yani senin hissen olur. Yani hissen var yani sonuçta gittiğin zaman ikram etsinler yani onu da. <gülüyor> Diğer iki arkadaşıma söylüyorum burada. <gülüyor> ben geldiğim zaman bir çay kahve çay ücretsiz de mesela kahve. Bir tinte içerim orada bize bedava çünkü çay. Ya hayır şöyle ya Orada çay... yazmıyorlar çayları. Sen yazmadıklarını mı zannediyorsun? Ben orada dükkanda bir saniye, bir gidip kinte çay mı içeceğim? Bir saniye, sen orada yazmadıklarını mı zannediyorsun? Hey yavrum hey orada. Ha, şey sen mi? çantanı alıp çıkıyorsun. <gülüyor> o yüzden mi çıkıyorsun? Biz de cüzdan arabada, cüzdan yanında değil. Param yok. Bürge bugün para vermedi. Öyle çıkıyorsun zannediyorduk. Ben ayarlarım olmadı orada tantuninizi de yerim her gün. Ya abiciğim. Karşısı de... çok pahalı. benim. <gülüyor> skywalker ya şimdi onu bir netleştirmek lazım. Netleştireyim bak. Çay çay 2 çaya kadar ücretsiz. Sabahtan İ akşama kadar duracağım dükkanda. Ben kururum ya. <gülüyor> Git musluk suyu iç. Ben kendi kettle'ımı getirmek istemiyorum oraya arkaya. Şey lafına edemeyecek miyiz akşam ya? Sabahtan akşama kadar dükkanda çay çay çay çay çay çay çay. İçimiz şey oluyor. Çok çok şey edersin var. de şöyle bağlaman evet. lazım. Çay çay çay midem kaynadı diye bağlayamaz Çay çay çay 5 kuruş <gülüyor> <çocuğum> kalmadı. <falan. gülüyor> ya şöyle şimdi 2 çaya kadar ücretsiz. Kahvede bir kahve. Bir Türk kahvesi. Bütün gün mü? Bütün gün. Bir kahve ücretsiz. Bir kahvede ama mesela kalite bir. Dedin ki sen mochaccino istiyorum. O Mocacino. zaman? Şey... Efendim dediğin zaman orada engelli bir şey istediğin anda taksimetre çalışır. Tamam, Aga. Bence mantıklı. Ben bunu yazdım bir yere. Bir şey sor. Ben başka bir ha, konuda. Dedin, ben içine zildi. evden getiriyorum. içine ezildi. Dedin ki bana şöyle ekmek arasına bir şey koyun. Mesela işte salam, mesela patates. kaşar salam kontrolü. Patates mesela. <gülüyor> salam ekmek veya yarım ekmek patates. Şimdi sen patatesle ekmek, patates kızartılıyor ya. Ben örnek olarak söylüyorum. Tamam canım. Yani, kızarmış patates, patatesler. Kaşlanmış da olabilir fahit. Yani illa kızarmış olur. Biz kupürcü miyiz ya? kumpir ekmek arasına diyoruz tamam. kumpirden e öte bir sanat abi mı? orada her zaman Hayır. bir patates tenceremiz kaynasın ben onu istiyorum <gülüyor> tenceremiz kaynıyor kafamız lazım kaynatıyorlar ya <gülüyor> ne kaynatalım belki. ne ben kaynat ne yapacağım biliyorsun? bahçede kendime kaynatalım. alan belirleyeceğim dur bir saniye ya arkadaş kaynatalım diyelim kaynat bahçede kendime alan belirleyeceğim evet. Pisleyerek mi? kumpir yapacağım orada Sağa, sola ve mi? size kumpir satacağım şey isterseniz hiç hesaba yazdırmayın kumpir daha hesaplı olur falan diyorum Abicim o vallahi zor konu ya yani e, ne yapsak beyler. Ben Şimdi hani... öncelikle şöyle bir e, bilgi vereyim. Sinan Bey demiş ki sizin dükkan dükkan dediğiniz ne kuzum ciddi mi demiş. E, birkaç gündür e, konuştuğumuz için evet ciddi. E, evet, Sinan Bey'in üzerinde evet e, evet cevap veriyoruz. Evet, ciddi. Şimdi rakamlardan bahsedecek olursak ne kadar ciddi olduğunu anlamış olur ama ben rakam telaffuz etmek istemiyorum. Rakam telaffuz etmemen çok iyi oldu Fahir. Ben, Pahalı bir şaka yapmış olacaktık o zaman. Ben de merak ettim ne tip rakamlardan bahsedeceğim Üç mü diyecek? Ne yani masraflardan? Ben neyi toplayacağımı anlamadınız. <gülüyor> neyi alt alta koyup mı Masraflardan yani. Bunlar Nasıl olacak var? abi? On buçukta ben dükkana gittim şimdi. Zaten kahvaltı poğaçayla mı gireceğim dükkana? Ya ortak kafamla şey derse? Ege ben yalnız dışarıdan getiremiyoruz. Bence Gerse? şey olur ya mısırla başlarız işte. Bak mısır akşamdan Bardaktan kalan mısır mı? Akşamdan kalan mısır. <gülüyor> Yok ya bir kere dükkanda veya... ziyan olsun hiçbir şey ziyan olsun istemiyorum. Bence de. O, o ziyan tuzlu olacak. Tuzlu fıstığın de. kabuklarını bile ziyan etmememiz lazım. Onların sen zaten ziyana karşı bir adam değil misin? Ya benim zaten hayatta en büyük öğünüm Ali'nin yemediklerini yemek. İşte orada da müşterilerinin yemediklerini. Böyle bir bunun arttığını yer miyim diye Yerim bir dolu şey. Yani yerim müşteriye bakarım müşteriyim müşteri diye, diye Arttığına bakarım artık, artık, mı artık mı diye diyorsun Sonra yerim onu Benim i̇şte. hayatım lavaboya eğilmiş <gülüyor> Tabağa çöpe sıyırmaktansa Mideye atmakla geçiyor Ay bu da bu da kalmış hop lop atacaksın yani Ben mi? şey diye dolaşmak istemiyorum yani O kalmasın lütfen Müşterilerden kalanı yemek serbest mi ya dükkanda? Serbest tabii canım, yani bize serbest. Mesela garsonlar yemek ister. <gülüyor> e, o, o, o kadar da e, şeyimiz e, olsun tabii canım. canım o kadar şımarık olursunuz. Onlar bizim, olur. Olur. onlar bizim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela garson veya mesela aşçiliği falan, e, eve getirdiğim falan öyle bir patates madlisi yerken görürsen ben. Yok yerken gelken görürüm <gülüyor> Sucuk yerken görürsek yüzüne para atacağız. Diyeceğiz ki git kendine sucuk al. Ya, ya da sucuk mu ee, Bir şey diyeceğim. Kırman bir gitme. şey diyeceğim. Programı kapatma önce bir şey sormam lazım. Benim Daha kafamda... var programı kapat tamam, çok, he çok, heyecan, çok heyecanlandım ben de. Şimdi e, bilmiyorum radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için işte tekrar dedim Kim milyoner olmak ister yarışması bir arkadaşım katılıyor. Yarın çekimleri olacak. Joker olarak beni yazdı. Bütün gün heyecanla telefon bekleyeceğim. Şimdi e, orada ilk başta hatırlıyorsanız yarışmada. Kenan Işık. Ee, telefonu açıyor gibi oluyor ya izlerken en azından öyle anlıyoruz. Sonra hı şey hı. diyor işte ben Kenan Işık milyoner olmak ister. Kenan Bey hangi Kenan Kim milyoner olmak ister falan diye o, o tip bir konuşma oluyor ya orada sizce espri yapayım mı? <gülüyor> Çünkü daha süre başlamamış oluyor. Ee, arkadaşımız süresi başlamamış oluyor. Orada mesela espri dedim yani espri dediyle de bir hoş sohbet giriş. Çünkü orada soğuk bir sohbet oluyor. Yani işte mesafeli. E, evet, evet dinliyorum falan filan Telefon, diye. Ee, telefonu açan kişi de bir heyecanlanıyor galiba onun da etkisi onun var. Onun da etkisi var mesela yani bir hoş sohbet olarak mesela şöyle desem. Kerem Bey ben de sizi çok seviyorum. Ee, Dadı dizisindeki rolünüzü baş çok başarılı buluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum gibi.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 Atilla Atasoy'un bir tane sakallı böyle yan bakan fotoğrafı var ya. Var en son albümünde var. E, en okay, son sen o telefonu Anılar diye aç. O, anılar Anılar diye aç. O Kenan sevgili Kenan nasılsın? Falan diye. Onlar hep birbirlerini tanıyorlar ya ona güvenerek şey yapıyor. Ama çok o zaman. Çok güzel bir şey olur. Ya. Atilla Atasoy'un orada bir, zaten bir kere Kenan Işık şey Ayşegül'e. Ay, hemen ilk çok yer olarak Atilla Bey'i kullanalım. Hoş bir şey olur program içinde. Ve dünyada hiç yapılmamış bir şey olur bu. Bir programa sahte ünlü olarak jokerlik yapmak. Sahte mi? Sahte joker yakalandı. Ee, sonra ya o da tartıştı. olabilir de korkum şey ya. gazetelerde yani çıkarsın Tıp yani. tıpla ilgili veya eczacılıkla ilgili bir soru gelirse onu nasıl, nasıl bileceğim gelirse. ben? Yani bu sefer Atilla abinin de e, kariyerine Oğlum bir iki zarar vermiş şey olmaz onları... mı? Koskoca Atilla en basit aspirinin ba... içeriğini bilemedi falan. Mesela... He, antistaminik bistaminik bir şeyler de böyle temel 10 tane kelime. Cevap Ay. dışında 10 tane kelime say diyorsun. Yani <gülüyor> soru sorulsun sana diyorsun. 10 tane kelime isteminik Mistaminik de öyle bir şeyler söyle. İspanyola da diyebilirsin. <gülüyor> Aslına bak böyle olabilir. Şimdi siz böyle deyince iki tane oldum. 10 kelime belirleyeceğim. Onu da on yarına kadar, kadar bir şekilde çok çalışacağım. Çok güzel olurdu. Ya çok güzel. O var bir... O var. O benim hakkımda bir, var. Bir hoşluk var sevgili Atilla Atasoy bizimle birlikte. Şarkı isterse telefonda anıları söylersin. Tamam Atilla Atasoy olarak bağlanınca ne tip bir konuşma olacak Kenan Işık'la? O Süre zaman zaten önce. espriler arka arkaya gelecek. Eğer şu anda eczanedeyim dersin, şey yaparsın. Ama Kenan Işık'la ilgili bir şey değil onlar. Onlar hep kendisi... Yani Kenan, Kenan Işık'la Işık ilgili bir şey, o, bir, bir, bir şey olması lazım. Kenan Bey yani. sizin cildiniz çok güzel. Antifosfit mi kullanıyorsunuz mesela? Pardon? Antifosfit diye böyle hemen oradan kulağına şey gelir. Antifosfit diye bir şey yok. <gülüyor> bir de bak şöyle. Sen doğru cevap verdin. Atilla Atasoy milyonere katıldı. Joker olarak yarışmacıya doğru cevap verdi. Gazetelerde haber. Ondan sonra Atilla Atasoy'dan şey açıklamadı. Ben öyle bir şey değilim. Ben Atilla Atasoy olarak ben o sırada eczanedeydim falan. Sevkiyat vardı diye bir şey diyecek mesela. Diyecek ondan sonra, sonra da ben basın açıklaması yapacağım. Geri zekalı bulundu diye bir şey <gülüyor> Hayır yine hmm. ben telefonlarla bağlanıp basar açıklaması yapacağım. Telefonla tabii atılata soy olarak. Ya ben katıldım da utandım evet. diye. <gülüyor> Yok katıldım diyeceğim orada bir çek. Öte bir şey. Yani o o şey olabilir yani. Bilsen mesela soruyu o zaman o zaman çok güzel ama ya bileme. Bilemezsen... Zaman kazanmaya çalış çok day. Orada kaç saniye verir? 30 saniye mi? 30. Saniye... Alo! Ne diye mi? Nasıl Ay, zaman kazanayım şey, ya? Şöyle yapabilirsin. Bilemezsen sen zaten ünlüsün sanatçısın ya Atilla Atosoy'la Evet ee, Keyifle izliyorum programı başarılar diliyorum tüm yarışmacılara Kenan Bey size de e, başarılar diliyorum saygılar sunuyorum Yeni proje, diye, proje diye, falan yeni proje şey proje falan dersin Lafı şey yapıp kalabalığa getirip Atilla Bey cevabı alamadık falan filan diye şey yaparsın Aaa aa, aa diye bir ses duyacaksın zaten orada süre dolmuş olacak bitti gitti işte Aynı yaptın yalnız Fahir'i. Ya. Ondan sonra da şey olacak Ayşegül Hanım'ın bir sonraki jokerinize geçelim. Atilla Bey'den cevap alamadık falan diye şey olur. Tamam onu ben bir o zaman düşüneyim ya. Ama süre bittikten sonra zırt diye kapanıyor telefon biliyorsunuz değil mi? Sen süreye zaten hani soruyu sorduktan sonra. Soruyu soruyorlar sonra geri sayım var. 20 saniye, 20 saniye içinde saniye şey eline. yapacaksın sen. Çok teşekkür ediyorum ee, ilginiz için ee, hayranlarıma buradan selamlar falan filan diye cevap hani veremediniz süreniz daralıyor dedirtmeden hoşçakalın diye sen kapatıyorsun ama Atilla Bey cevap Siz alamadık. Değil, ben kapatıyorum ma getir yani. Siz anladım. beni yayından almıyorsunuz ben, ben kendim yayından ayrılıyorum diyorsun. Anladım o zaman e, birinize sığınabilir miyim Ayşegül'ün şerrinden, şerrinden. kurtulmak için. Kızım orada bir espri oldu Nereye falan. Nereye sığınacağım dersen. belli Oktay. <Gülüyor> Çok güzel bağladık bence bugün programa günü. Ee, Çok güzel bir bağladım falan. Son makyajını çekmeye Paris. çalıştılar sevgilinin işler. <gülüyor> yarın sabah tekrar bölümlerinizle karşınızdayız. Pazartesi sabahı da gerçekten dolu dolu bir yarışma Jokeri olmuş bir televizyon e, nasıl denir televizyon yorumcusu olmuş. Televizyon Olgun, fenomeni da, olabilir mi acaba? Yıldızı da ya. Fahir ama için. yani şey böyle şu daha ağır bir program olduğunda oldu da ona ama Fahir Önç farkıyla bir şov programına, ağır programa çevirecek. Doğru. Yani. Var. Bambaşka insanlar olarak karşınızda olacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bugün hava biraz sıcak mıydı? Bugün güzel. Lodos'un da etkisiyle bugün biraz güzel. Umarız hafta sonunda da böyle sıcak olur. Üşümeden geçirirsiniz günlerinizi. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İşler sıkıntı. Dersler stres